''Değerli kardeşlerim, bundan birkaç gün evvel bel fıtığı olan bu rahatsızlıkta yıllarca imtihan edilmiş bir kardeşim dedi ki, ''Doktora gittim, doktor bana şöyle 7-8 kilo verirsen hem bu fıtıktan kurtulman için bir imkan olmuş olur, hem de senelerce şu kilolarını tutmaktan, nereye gitsen onun hammallığını yapmaktan kurtulmuş olursun. Yani kilo vereceksin.'' Bu doktor ne kadar güzel bir şey söylemiş. Kaç sene boyunca bu kardeşim, o 8 kiloyu, 10 kiloyu, zaman zaman biliyorsunuz obezite var, 20, 30, 50 kilo, fazladan kiloları taşıyan kardeşlerimiz var. Nereye gitsek? Bizimle. Ama faydadan ziyade zararı var. Bugünkü programı şöyle kafamda değerlendirmeye çalışırken, bu kardeşimin örneği geldi. Bizi kurtaracak olanlar nedir? Bizim dünyada toparladıklarımız nedir? Faydalı şeyler midir? Hem dünyada hem ahirette bizim karşımıza çıkması muhtemel getirisi olanlar mıdır? Yoksa boş şeyler midir? Kardeşlerim, Kehf suresinin 49. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu, Şöyle buyurmakta, Böylece, yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin, hiç kimseye zulmetmez. Evet, dünyada ne yapıyorsak, mahşer günü onları karşımızda bulacağız. İyi veya kötü, bütün ameller toplanacak, ve onların tek tek hesabı yapılacak. Allah Teala. Kimseye zulmetmez. İnsanların yaptıklarına göre karşılığını verir. Bir insan, kendi ibadetleri, hayır hasenatıyla cenneti kazanamaz. İlla Allah'ın rahmetine ihtiyacı vardır. Biraz titiz çalışmayla ayrıntılarına girildiği zaman bilinir ki, o namaz kılan insanın da Belki kıraat hatası, abdestinde hataları veya yanlış uygulamaları olabilmektedir. Yaptığımız bir iyiliği kimsenin başına kakmamış olmamıza rağmen içimizde bir riya tehlikesi her daim olabilmektedir. Dolayısıyla biz ibadetlerle değil Allah'ın rahmetiyle inşallah cennete girenlerden oluruz. Kardeşim, İnsanın yanında kalacak olan bir şeyler var. Bir de boşu boşuna şu yükümüzü yüklendiğimiz günahlar veya gereksiz şeyler var. Bizim yanımızda kalacak, yani bize ahirette yardım edecek şeyler belli. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ''Ölüyü üç şey takip eder.'' 1- Ehli 2- Malı 3- Ameli Ehli, yani tanıdıkları, akrabası, karısı, kocası, bunlar ölüyü takip ederler evet ama geri dönerler. Mal da geri döner. Ne kalır? Ameli. Malı kimse götüremiyor, bugüne kadar götüren olmamış. Ben kocamı çok seviyordum, ''Hanımımı çok seviyordum, annemi çok seviyordum deyip de olsun madem annem, babam, eşim, çok sevdiğim insan öldü, ben onun bırakın mezarının içine girip ona yarenlik etmeyi, mezarının dışında küçük bir kulübe yaptıracağım, onunla beraber yaşayacağım.'' diyen olmamış. Zaten buna gerek de yok. Mal da akrabalarımız, ailemiz de biz öldükten sonra bizi terk edecek.'' Daha doğrusu zaten biz de onları terk etmiş olacağız. Biz, amellerimizle baş başa kalacağız. Bir kimseyi kabrine koyunca, o kimse kabirde dirilir. Doğrulur ve şöyle bir oturur. Etrafına bakar ki, yanında, karşısında birileri var. O ölü kişi bunları görünce der ki, ''Siz kimsiniz?'' Kimlersiniz? Size kimler derler? Siz benden önce buralara gelmişsiniz. Onlar derler ki, ey falan filan, biz senin iyi ve salih amelleriniz. Senden evvel geldik ki, sen burada yalnız kalıp korkmayasın. Lakin o kabre varanın amelleri, eğer iyi ameller değil de kötülerdense, Yine gelirler, kabrin içine girince görürler ki o kişiler, her yanına çirkin yüzlüler ve korkunç suratlılar, çirkin kokulular dolmuşlar. Bunlara sorar yine o kişiler, Peki sizler kimlersiniz? Benden de evvel gelmişsiniz, buraya toplanmışsınız. Onlar da der ki, Biz, dünyada, senin işlediğin o kötü amelleriz. Sen, yaşarken yani dünyada nefes alıp verirken, Allah'a muhalif ameller işledin ya, işte biz onlarız. Demek ki, dünyada aldığımız her kilo bize bir sıkıntı olarak, hastalık olarak geri dönüyorsa, bu dünyadan giderken götürdüğümüz gereksiz, Boş şeyler ve elbette ki zararlı şeyler, günahlar büyük bir ağırlık veriyor insanda. Kabirde insan amelleriyle baş başa kardeşlerim ama insanı kabirde de yalnız bırakmayacaklar var. Amelleri ise ölüyü azaptan muhafaza ederler. Bu konuda Ebu Hureyre anlatıyor radiyallahu anh. Diyor ki, Ölü mezarına konduğu zaman, iyi amelleri gelip onu kuşatır ve savunurlar. Azap, başı ucundan gelecek olursa, dünyadayken okuduğu Kur'an karşısına çıkar. Ayakları ucundan gelecek olursa, namazdaki kıyamı karşı çıkar. Elleri tarafından gelecek olursa, verdiği sadaka karşı çıkar. Diğer azaları tarafından gelecek olursa da, dünyadayken tuttuğu oruç karşısına çıkar. Eğer bunları samimiyetle yaptıysa dünyada, bütün uzuvları, bu ibadetleri, bu azalarla yaptı. Buna buralardan azap etmeye imkanınız yoktur, derler. Süfyan der ki, İnsan, malını ve çoluk çocuğunu koruduğu gibi amelleri de o kişiyi korur. Nasıl dünyada sakınıyoruz yavrumuzu, eşimizi değil mi? Sevdiğimiz insanları bazen o zararın bize gelmesinden hiç yakınmıyoruz da sırf o üzülmesin, acı çekmesin diyoruz. Anne babaların evlatlarına yaptığı gibi örneğin. işte ahirette de ameller bizi Allah'ın izniyle korunmamıza, o azaptan kurtulmamıza vesile olacaklar. i̇mam Gazali de eserinde anlatılıyor, Allah seni yatağında mübarek etsin, ne güzel dostların ve ne güzel arkadaşların vardır, diye söylenir. İnsanı o yapayalnız kabir hayatında koruyan ancak iyi amellerdir. Peki, Başka türlü bir korunma olur mu? Peki, o karanlıkta ışık nereden bulunur? İşte o yüzden, ne kadar nevsemize ağır da gelse, ölmeden önce iyilik yapmalı, güzel ameller içerisinde bulunmalıyız. Kendimizi oradan uzaklaştıracak, hatta oraları hiç uğramayacak hale getiremeyiz, çünkü herkes illaki ölecek, ve sorgu sual görecek. Ama orada kolay cevaplar hemen aklımıza gelecek ve bize inşallah sınıf geçirecek. Geçtin sen bu sınavdan diyecek cevapları bulmak dünyada bizim elimizde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzunca bir hadiste bizi kurtaracak olanları dile getiriyor. Sadece bugünkü konumuz ile ilgili kısmı sizinle paylaşalım. Buyuruyorlar ki, Ümmetimden bir adamı gördüm, meleklerin hücumuna uğramış, saldırıyorlar. Hemen namazı gelip onu ondan kurtarıverdi. Ümmetimden bir adam daha gördüm, şeytanlar başına üşüşmüştü. Zikrullah geldi, onu şeytanlardan kurtardı. Yine ümmetimden bir adam da susuzluktan dilini çıkarmış soluyordu nefes nefese. Ramazan orucu geldi, ona su verdi. Bir adam da gördüm, önü ve arkası karanlıklar içindeydi. Hacı ve umresi gelip onu karanlıklardan kurtardı. Bir adamı gördüm, Azrail gelip ruhunu almak istiyordu. Ana babasına iyilik geri çevirdi. Bir adam gördüm, müminlerle konuşmak istiyor fakat onlar onunla konuşmuyorlardı. Yaptığı sıla Rahim akrabayı gözetmesi yanına geldi ve bu adam akrabayı ziyaret ederdi. İşte böylece müminler onunla konuştular. Bir adam da halka halka gelen peygamberlerin yanına uğruyor fakat onu kovuyorlardı. Hemen gusül abdesti gelip elinden tuttu, onu benim yanıma oturttu. Bir adam gördüm eli ile ateşin şiddetinden korunmaya çalışıyordu. Hemen sadakası gelip onun üstüne gölge ve yüzünü ateşten koruyan bir perde oldu. Birini gördüm. Cehennem zebanileri yakalamışlar, götürüyorlardı. Hemen dünyadayken yaptığı emri bil maruf yani iyiliği emretmek ve nehyi anil münker kötülükten sakındırmak fiili geldi zebanilerin elinden kurtarı verdi. Cehenneme yuvarlanmış olan birini gördüm. Onu da dünyada Allah korkusundan akıttığı gözyaşları gelip oradan çıkardı. Yine bir adam gördüm. Amel defteri soluna verilmiş. Allah korkusu gelip onu sağ tarafına koyu verdi. Bir adamın da terazisi hafif geliyordu, mizanı hafif tartıyordu. Hemen kendisinden önce ölen evlatları gelip mizanı ağırlaştırdılar. Birini de cehennemin tam kenarında gördüm. Allah'tan korkması gelip oradan onu kurtardı. Bir adamı da hurma dalı gibi titreyip sallanır vaziyette gördüm. Allah'a olan Hüsnü zanlı gelip onu sakinleştirdi. Biri de Sırat köprüsünde düşe kalka yürüyordu. Onu da bana getirdiği salavat gelip elinden tuttu, ayağa kaldırıp Sırat köprüsünden geçirdi. Cennetin kapısına kadar gelmişti biri de. Fakat cennet kapıları yüzüne kapanmıştı. Hemen şehadet kelimesi gelip elinden tuttu cennetin kapılarını açtı ve onu cennete koyu verdi. Cami-i Sa'ir'de geçiyor bu hadis. Efendim şu konuşur mu, bu gelir mi, bu gider mi? Mevzu bu değil. Anlatılmak istenen o önemli mesajı kavramak lazım. Burada artık öğreniyoruz ki akrabayı ziyaret etmenin imkan varsa umreye gitmenin imkan varsa zekatı kesinlikle vermenin, yine sadaka vermenin, namazı dosdoğru kılmaya çalışmanın, ihtiyacı olan insanların ihtiyacını görmenin, besmeleyi çok çekmenin, evlatlarına güzel davranmanın ve hayırlı evlatlar yetiştirmeye çalışmanın yani niyetin çok önemli olduğunu, salavat okumanın değil mi? Ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Tabii ki bunların Mercii, kabul yeri sadece Allahu Teala'dır. Bir insan nefes alıp verdiği an, uykudan uyandı, Allah'ı zikretmeye başladı ta ki yemek yedi veya uyuduğu ana kadar. Onun dışında diyelim sürekli Allah dedi Celle Celaluhu. Lakin bunu sırf gösteriş için diğer insanlar a. Burada bir Allah dostu var, sadece yiyor, içiyor, uyuyor, onun dışında sürekli zikir yapıyor desinler diye yaptıysa, bunun bırakın faydasını, zararını kat kat görecektir. Yani biz niyet olarak bir şeyleri eğer doğru düzgün gündemimize alırsak, onları yapamıyor olsak bile kazananlardan olacağız. Değerli ve güzel kardeşlerim, akıllı insanlar… Size bu konu ile alakalı küçük bir hediyem var. Bir menkıbe. Yaşanmış bir olay. Zamanında bir hak dostu anlatıyor bunu. Çok etkilendiğim bir menkıbedir. Sahabelerden sonra yaşayanlardan bir tanesi fakir. Kendisi fakir olduğu gibi, kendisi gibi durumu iyi olmayanların da haline çok acıyan bir zat. Bir gün, bir dağın yanından geçerken, ''Ya Rabbi'' diyor bu zat, ''Şu karşımda gördüğüm kocaman dağ, eğer bir yiyecek, bir pirinç veya işte pilav, bulgur, rivayetler değişik, yani bir yiyecek olsaydı ve ben şuradaki, buradaki fakirlere bunu dağıtsaydım, o kadar mutlu olurdum ki'' demiş. Aradan zaman geçmiş. O zamanın veli zatlarından bir tanesine, Rüyasında bu bildiriliyor. Bu kişi aranılıyor, buluyor, kılık kıyafeti böyle şuradaydı, buradaydı. Diyorlar ki sana bir müjdemiz var. Ne oldu? Allahu Teala umulur ki ahirette sana büyük bir ecir verecek. Bu kişi anlamıyor, diyor ki ben öyle ecirlik bir şey de yapmadım. Namazlarımı kılıyorum, kaçabildiğim kadar haramlardan kaçıyorum ama öyle senin rüyanı gelecek kadar bir amelim yok deyince o rüyayı görenin de tabi olaydan haberi yok. Sadece rüyayı anlatıyor. Bilmiyorum diyor. Şuradan şuradan şuradan gidince karşına bir dağ geliyor biliyor musun? Evet biliyorum. Rüyam da diyor onu gösterdiler. Sen o kadar hayır ve hasenat yapmışsın o dağ kadar. Nasıl yani diyor. İşte diyor ben onu gördüm sadece ve bundan dolayı da cennete inşallah gideceksin. Adamın sonra aklına geliyor. Subhanallah diyor. Ne oldu diyor Allah dostu? Efendim diyor ben mevzuyu anladım. Ben bir gün buradan gidiyordum. Kalbimden samimiyetle dedim ki ya Rabbi şu gördüğüm karşımdaki dağ keşke bir yiyecek olsaydı da fakir fukara'ya dağıtsaydım. Senin rızan için onlar da doymuş olsaydı kendisi aç olduğu halde. Bunu istedi. Yani ne olur ya Rabbi bana bir yiyecek, bir aşk gönder demedi. Yine başkalarını düşündü ve onun niyeti sanki o dağı bir yemek dağı dağıtmış gibi Allah indinde değerli oldu. Bunu çok iyi anlamalıyız. Niyetlerin ne kadar önemli olduğunu. İşte bugün siz etrafınızdaki insanlara yardım etmek istediniz. Ama imkanınız yoktu, samimiyetle eğer imkanım olsaydı ben bunu yapardım dediniz, çabaladınız örneğin veya akrabalarınız var, akrabalarınızın içinden haram işleyenleri biliyorsunuz veya Allah'a secde etmeyenler olduğunu görüyor, moraliniz bozuluyor, tatlı tatlı onları uyarıyor, davet ediyorsunuz düzgün bir lisanla, kırmadan, incitmeden… Ama bir türlü olmuyor. İstiyorsunuz ki etrafınızdaki her insan Allah'a ibadet etsin, taat etsin, kötülükleri gidersin. Neden? Ahiretleri kurtulsun. Diyelim ki hiçbir akrabanız size yüzünü dönmedi, hep sırtını döndü. Dediğiniz şeyler, bırakın karşı taraftan anlaşılmayı, hakaret bile yediniz. Vay gerici, vay yobaz. Mesela siz, yine kazandığınız niyetinizden dolayı. Sadece tek başına niyetin yetmediği şeyler farz olan ibadetlerdir. Örneğin ben zekat vermek istiyorum. Zekat vermek istiyorum derken vermek eğer farzsa yani nisap miktarını geçtiyse şu kadar gram altınınız varsa ben niyetime aldım ama yapmıyorum diyemiyorsunuz. Namazda da aynı şekilde ben namazı çok kılmak istiyorum dediğinizde, evet, siz namaz kılmış gibi sevap aldınız denmiyor. Oruçta da öyle. Ben bir oruç tutmak istiyorum var ya, ama hastalığım da yok, herhangi bir zorunluluğum da olmadığı halde, keyfimden olayı tutmuyorum e, diyemezsiniz. İbadetlerde niyet tek başına yetmiyor, amele yani, harekete, fiiliyata dönüştürmek lazım. Ama bunun dışında cebinde paran yok, yahu cebimde bir üçlüğü olsaydı, şu ablanın, şu teyzenin, bu dedenin bir ekmek ihtiyacını görürdüm dediniz, kazandınız. İnşallah bu aciz kardeşinizin de senelerdir şu programlarda bir gayesi, bir niyeti var. Sizin de haberiniz olsun. Milyonlarca insanın hangi Kültürde hangi izimler etrafında gittiği, hangi partiye oy verip vermediği, hangi ırktan olup olmadığı, zengin mi, fakir mi hiç önemli olmadığı Allah rızası için ortak noktalarda buluştuğumuz bir dünya. Bu cennette olur diyebilirsiniz ama elden geldiği kadar bir gönle daha ulaşabilme şevkimiz var. İşte bu da niyetten dolayıdır. İnsanların birbirlerini yadırgamadığı, içki içen, uyuşturucu kullanan veya ibadet noktasında kendini çok zayıf gören, kötülükler içerisinde, annesinin babasının bir şeyleri göstermediği için bilinçsizce yetişen bir insanın gönlüne hitap edebilmek, onun Allah'ın yoluna gelmesine sebep olabilmek, okyanusta bir damla dahi olsa, niyetler inşallah gerçek hale gelecektir. Değerli kardeşlerim, şunu da unutmamak gerekiyor. İnsanın şerefi en yüksek himmetindendir. Yoksa ecdadın çürümüş kemiklerinden ona bir şeref gelmez. Bu söz, Hazreti Ali'ye ait radiyallahu anh. Ya güzel ahlak, her kapıyı açar. Herkes güzel ahlaklı bir arkadaş arar. Ve insana değer veren ancak ahlakıdır. Ahlakı güzel olana güzellikler hediye edilir. Şit aleyhisselam bir gün Allah'a yalvarmış. Demiş ki, Ya ilahi, mizanını görmek istiyorum. Hak Teala da Hicap perdesini kaldırmış ve Şit aleyhisselam, yerden daha büyük kefeli mizanı görmüş ve İlahi ben bu kadar sevabı nereden bulabilirim? 112 yıl yaşadığı rivayet edilen Şit Aleyhisselam böyle sorunca Allah Celle Celaluhu Ya Şit, eğer ben kulumdan razı olursam onun bir defa Fatiha suresini okuduğu sevapla mizanı doldururum. Öyle ya! Allah'a güçlük var mıdır kardeşlerim? İmkansız var mıdır? Olmaz var mıdır? Onlar bizim için var. Kullarından razı ise amel defterlerini sevaplarla doldurur. Affı bol, marifeti geniş olan Allah'ımız daima kullarının iyi olmalarını istemiştir. Mahşerde kullarının perişan olmamaları için amel etmelerini emir buyurmuşlardır. En güzel nimetleri hazırlamıştır. Affa giden yolları beyan buyurmuş, hatta müminlerin birbirlerini kurtarmaları için sebepler meydana getirmiştir. Bununla ilgili bir müjde vardır. Ebu Sa'idi i Hudri radiyallahu rivayet ediyor. İki cihan sultanı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet günü müminleri cehennem ateşinden kurtarınca ve onlar güven içinde cennete girince birinizin dünyadayken hakkını almak uğrunda arkadaşıyla yaptığı çekişmeden daha şiddetli bir tarzda müminler ateş atılmış olan din kardeşleri için ey Rabbimiz kardeşlerimiz bizlerle namaz kılarlar beraberimizde oruç tutarlar ve bizimle beraber hac ederlerdi. Cevaben Allahu Teala buyuracak ki: Gidin onlardan tanıdıklarınızı cehennemden çıkarınız. Müminler bunun üzerine onlara varacaklar ve yüzlerinden onları tanıyacaklar. Çünkü ateş onların yüzlerini yaptıkları secde sayesinde yakmamıştır. Onların bir kısmı aşık kemiklerine, bir kısmı da bacaklarına kadar Ateş içinde tutuşmuş vaziyettedir. Bunları çıkaracaklar. Sonra, ey Rabbimiz, bize emrettiğiniz adamları tanıyabildiklerimizi çıkardık, diyecekler. Sonra Allahu Teala buyuracak ki, kalbinde bir dinar ağırlığınca iman olanları çıkarınız. Sonra kalbinde yarım dinar ağırlığınca, onları mütakipte, kalplerinde, Hardal tanesi ağırlığında iman olanları çıkarınız. Ebu Saidi Hudri nihayetinde diyor ki: Kim bunu doğrulamazsa şu ayeti okusun. Nisa suresi 40. ayet. Şüphe yok ki Allah Teala zerre miktarı zulmetmez. Eğer zerre kadar bir iyilik olursa onun ecrini kat kat arttırır. Ve kendi katından da büyük mükafat ihsan eder. Demek ki kardeşlerim, bizim yolcu olduğumuz için yola erzak olacak şeyleri yanımıza almamız lazım. Menzilimiz uzun gibi görünüyor ve inişli, çıkışlı, virajlı, bol çukurlu bir yol. Üzerimizdeki ağırlıkların ne olduğuna dikkat etmek lazım. Boşuna taşıdığımız şeyler mi, gerekli olanlar mı? Kardeşim, Fatır suresinde şöyle buyruluyor. Ey insanlar! Allah'ın haşır, ceza ile ilgili diriltme vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve o aldatıcı şeytan da Allah'ın affına güvendirmek suretiyle sizi kandırmasın. Zaman cidden su gibi akıyor. Vakit insanların kadrini bilemeyip aldandığı nimetlerden biri bugün. Bir adam tabiinden Amir bin Abdi Kaysa benimle konuşur musun deyince şöyle demiş. Güneşi yerinde tut da seninle konuşayım. Yani boş konuşacaksak hiç konuşmayalım. Maruf el-Kerhi yanına uzun müddet ziyaretçi olanlara şöyle derdi: Kardeşlerim, güneşi idare eden melek onu iteklemekten bir an geri durmuyor. Siz ne zaman kalkacaksınız? Zaman en önemli sermayemiz. Yine hikmet ehli zatlardan bir tanesi diyor ki: insanoğlunu yağma eden Dört yağmacı vardır. Onlar karşılar ne zaman? Öldükten sonra. 1- Ölüm meleği ruhunu alır. 2- Varisleri tüm malını öldüğü gibi yağma ederler. 3- Kurtlar cesedini yağma eder. Ve 4- Hasımlar amelini yağma ederler. Yani, kimin hakkında dedikodu ettiyse, kimin hakkına tecavüz ettiyse, ondan davacı olurlar. İşte bu yolda, gereksiz yüklerden kurtulmamız gereken önemli virajda, maalesef bizi yanlış yollara saptıracak uyarı levhaları vardır. Sahte levhalar, yani iblis. Şah-ı Kirmani, şeytanın insan üzerindeki üstünlüğünü, yani galibiyetlerini üçe ayırmış. Bakalım, bu galibiyetlerden bir tanesi, yani bizim mağlubiyetimiz var mı? Birinci madde. Şeytan diyor, insanı dünya nimetleri yiyecek ve giyeceklerin görünüşüyle meşgul eder. Allah'ın nimetlerini düşünmeyi ve o nimetlere şükrünü eda etmeyi insana unutturur. 2- Şeytan kulun diline de üstünlük sağlar. Ne yapar? Allah'ı zikirden alıkoyar. Daha sonra, daha sonra, şimdi işin var der. Ve dilini yalanla, gıybetle ve gereksiz şeylerle meşgul eder. Şeytanın üçüncü galibiyeti ise, akılla ilgilidir. Ona aklını dünya için kullanması için elinden geleni yaptırır. Rabbini ve ahiret hayatını düşünmekten meşgul kılar. Mutlaka aklında bu niye şöyle, bu niye böyle değil gibi sorular olur kulda. Böylece şeytan kulun hem kalbine hem diline hem de aklına hakim olur ve ondan insani duyguları alır. Böylece insan farklı bir kategoriye iner. İnsanın haberi bile olmaz. Dışarıdan görünüşü insan olsa da Allah'ın indinde bir hayvandan daha aşağıdır. İşte şeytana mağlup olup da insani duygulardan mahrum olan şeytanın ordusu ve şeytanın partisidir. Feridüddin'e attar ne güzel söylemiş. Rahmet olsun kendisine. Allah'ı unuttuğun an, yoldaşın şeytan olur. Şeytanla arkadaşlık eden aldanır. Şeytan insana gaflet uykusu verir. Ve şeytanın her insana yaklaşmak için farklı hünerleri, farklı taktikleri vardır. Mesela, Gaflettir en bilineni. Gaflet öyle tehlikelidir ki, iblis onunla istediği gibi keser. Bugün, milyonlarca insan, Müslüman olduğu halde, Dininin bilgilerini, O dinin farzlarını, yasaklarını, Bilmediği, öğrenmediği, çabalamadığı için, Allah'ın haramları içerisindedir. Ama kendisini tam olmuş, tas tamam, dört dörtlük bir Müslüman olarak bilir. İkincisi, şehvettir. Bu da insanı öldürmekte kullandığı oku gibidir. Üçüncüsü, mala, mevkiye hırstır. Bunlar da şeytanın kaleleri gibidir der. Ve nihayet cehalettir. Cehalet de şeytana karşı insanoğlunun en mağlup olduğu yerlerden bir tanesidir. Bu durum, Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi 19. ayette şöyle buyrulur. Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki, Şeytanın taraftarları mutlaka kaybedenlerdir. Evet. Kaçtığımız, düşünmek istemediğimiz, gündemimizde olmaması için elimizden geleni yapmaya çalıştığımız ahiret hayatı. Ne kadar bunları bugün konuşmasak da zamanı geldiğinde keşke dinleseydim diyeceğimiz bir gerçektir. O gün her şey meydana çıkarılacak. Dünyanın Belki de görünmeyen yüzü aydınlanacak. Gaflette geçen o ömür bir ziyanın sebebi olacak. Kehf suresiyle bitiriyoruz bugünkü halimizi. Size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz kıyamet gününde onlar için ölçü tutmayız. Maalesef boşa giden ameller, boşuna taşıdığımız o ağırlıklar, gaflet içinde geçen kocaman bir ömür. Değerli kardeşlerim. Allahu Teala'dan niyaz ediyoruz. Üzerimizdeki bu ölü toprağı gibi serpilmiş ve bizi ahireti hatırlamayı unutturan her şeyden bizi uzak eylesin. Dengeli gitmeyi nasip eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu şu kainatın Bin bir nimetini göstermeyen şeytana karşı, hep eksiklerimizi, bizim olmayan şeyleri gündemimize getirmeye çalışan o iblise karşı yardımcımız olsun. Bizleri de, neslimizi de, ümmeti Muhammed'i de muhafaza buyursun. Rabbimiz Celle Celaluhu, şu hayat yolunda o gereksiz ağırlıklardan kurtulabilmeyi azık, ne gerekiyorsa ahirette onunla azıklanıp, onlara sahip çıkıp ahirette fakir kalmamayı nasip eylesin. Hayırlı bir ölüm, hayırlı bir diriliş ve hayırlı bir ahiret hayatı nasip buyursun. Amin, amin, amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyene Muhammed.